رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَهْلُ لُقَدَ تَمْ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ وَقَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عَلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحَقْنِي بالصالحي. بسم الله لا يضرر معاسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Değerli kardeşlerim Şimdiye kadar tefsir dersimizde Fatiha Suresinin malini ve tefsirini aldık. Almaya çalıştık. Bugün de Bakara Suresinin ilk ayetlerinden birkaç ayeti sizlere aktarmayı düşünüyorum. Yüce Rabbimiz sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Bakara Suresi bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de ikinci sure ve en uzun sure bu sure Mekke'de nazil olmuş Medine'de nazil olmuş özellikle İslam ahkamını İslam hukukunu ibadetler mevzuunu alışveriş hukukunu konu edinmiştir. Başında da müşriklerle ilgili, münafıklarla ilgili bazı alametlerin açıklanması vardır. Tevhidi bazı ilkeler içermektedir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olması hasabıyla içinde konu çeşitliliği vardır. Elif, Lam, Mim, biz buna huruful mukata'a diyoruz. Alimler müfessirler bu huruful mukatta'anın elif lam mim gibi kesik harflerin belli bir manasının olmadığını, sadece dikkatleri çekmek için, kulağın ardından gelecek olan ayetlere dikkat kesilmesi için bir girizgah olduğunu söylemişlerdir. Bazı müfessirler de bunun manaları olabileceğini ancak bunun gizli manalar içerdiğini söylemişlerdir. Ancak en eftal olan görüş eskiden Araplarda da olduğu gibi Araplarda şairler, edebiyatçılar pazarlarda, panayırlarda konuşurlarken sözlerinin başına ee, elif, Lam, Mim gibi Ha, Mim gibi e, Buna benzer Harfler söylemişlerdir Dikkatleri çekmek için bu yani Dikkat edin Size önemli şeyler Söyleyeceğim manasında Bir girizgah niteliğinde Bir alışkanlık Bir gelenek Söz konusuydu Zalikel kitabu La raybe fi Şu kitap ki Kur'an-ı Kerim. Onda hiçbir sıkıntı, hiçbir şüphe, hiçbir zorluk yoktur. Fıdalya. ya. Merhaba. Aleykümselam. Ana Hukşuri. Aa, ben ark'k. Hadi şu abi Ha, şu hani abi <arif. gülüyor> ايوه م مو عيب يقولها الحكي ما يقول هذا انا روح على التواليت اجي كل ما اجي زون افعل ما ليش ما ليش ما ليش مو عيب شيخ عم يصلي امساء طيب طيب عيب معليش معليش قلت حلوه مرته اخوي عم بقول بدي اروح ورا لا, لا لا لا انا جاي عم ترزق عم ترزق انا اخوك سوري جاي اه اه صح صح ما في اشكال ان شاء حلوة. الله معذره معذره والله اي مو حرام حرام انا هل. انا اكلمه كلمه. كلمه ان شاء الله انا اكلمه انت خذ راحتك Maalesef. Maalesef. Maalesef. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Kardeşlerimiz tabi biliyorsunuz vatanlarından edinmiş, edinilmiş olan kardeşlerimiz. Aleykümselam. Bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar hoş geldiniz. Yardım etmemiz lazım. Bunları dışlamamamız lazım. Hükümetimiz, devletimiz, milletimiz hep beraber bu komşularımızı, bu kardeşlerimizi barına basmıştır yarın onlar, onların haline düşebiliriz. Yarın belki biz Suriye'ye gitmek zorunda kalabiliriz. Onlardan nasıl bir davranış bekliyor isek, nasıl bir misafirperverlik bekliyor isek, bizim de onlara aynı misafirperverlikle davranmamız lazım. Bu her şeyden önce dini kardeşlik görevimiz. Müslümanlık görevimiz. Hadi onların canlarını, mallarını, ırzlarını, bir İslam kardeşliği, hukuku sorumluluğu içerisinde bizim korumamız lazım. Bakın mallarını, canlarını, ırzlarını, dinlerini, Müslümanlık kardeşliği, İslam kardeşliği, hukuku içerisinde ilahi bir ucubiyet, bir emir ee, neticesinde Bizim yapmamız lazım. Bütün bunların hepsini yapamıyor isek de bari kursaklarına bir lokmanın girmesini de kıskanmayalım. Cami önlerine geliyorlar, bunları dışarı kovmayalım. Gelsinler. Bu yani hepsinin Türkiye'ye geçiş, geçişleri kanunidir ellerinde. Geçici, e, iltica, mülteci. Kimlik kartları mevcuttur. Ülkemizin, devletimizin koruması altındadırlar. Devletimiz bu insanları nizami olarak sınırdan kabul ettiği zaman, senin iaşeni, güvenliğini, emniyetini ben sağlayacağım diyor, bunun sözünü veriyor. O yüzden yani suçlu durmada düşmeyelim kardeşlerimize gerekli itinayı gösterelim. Allah hepinizden razı olsun. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yok. Onda hiçbir şüphe yoktur. Yani düşünenler için bu kitapta herhangi bir çelişki, akla, mugayir, bir olay, bir terslik, aklın, mantığın kabul etmeyeceği bir durum bir hüküm asla bulamazsınız yoktur Yüce Rabbimizin kainatta yaratmış olduğu kevni ayetlere ters kesinlik ifade eden ilmi gerçeklere ters hiçbir çelişki bulamazsınız hiçbir akla mantığa aykırı bir şey bulamazsınız onun herhangi bir hükmünde, herhangi bir e, içeriğinde, vermiş olduğu tarihi bir haberde veya manevi bir haberde, kaybi ilimlerle ilgili bir haberde bir eksiklik, bir çelişki, bir şüphe asla bulamazsınız. Kim şüphe eder Kur'an-ı Kerim'den? Aklı zayıf insanlar şüphe eder aklı zayıf, mantığı zayıf, heva hevesine kendisini kaptırmış insanlar, Kur'an'ın ifade etmiş olduğu gerçeklerden şüphe ederler. Kur'an ilk olarak tevhide davet eder, aklında eksiklik olanlar veya heva hevesine kapılmış olanlar, nefsani arzularının güdümünde hayvani bir, yani hayvani bir yaşam tarzı sürenler diyeceğim ama hayvanlar da Tevhide inanıyor, ha o da var ya. Yani. Hayvanlar şirk koşmuyor. Hayvanlar şirk koşmuyor. Ama bazı insanlar maalesef bunu yapıyor. İşte kendi kontrolünü şeytanın eline veren insanlar, Kur'an-ı Kerim'in içermiş olduğu hükümler konusunda bir takım şüphelere düşebilirler. Ama... Hakkı arayan, hakikati arayan, ister kafir olsun, ister Hristiyan olsun, ister efendim Yahudi olsun. Eğer bir insan hakikati arıyorsa, ben hakkı arıyorum, nerede bulursam ona tabi olacağım düşüncesindeyse bu insan hakkı bulur. Bu insan gerçeklerle buluşur, bu insan şüphelerinden kurtulur, hastalıklarından kurtulur. Ama niyeti bu olacak. Niyeti bu olacak. Şimdi mesela... Dünyada bir buçuk milyar insanlık, Müslüman alemi var. Gerisi ne? Ya Hristiyan, Yahudiler az gerçi. Çoğu Hristiyan aşağı yukarı iki buçuk milyar gibi bir Hristiyan nüfusu var dünyada. Gerisi Budist, Hindu, efendim diğer böyle batıl dinlere mensup insanlar. Bunların çoğu Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var diye duydular. Peygamberimizin adını duydular. Ama hiçbir zaman ya şu Kur'an-ı Kerim deniyor ki Allah'ın göndermiş olduğu <gülüyor> kitaptır şunu bir inceleyelim bakalım diye gayret sarf etmiyor çoğu. Yani gayret sarf edenleri görüyoruz. Onlar zaten Kur'an-ı Kerim'i aldıkları andan itibaren okudukları andan itibaren hakikatlerle buluşuyorlar. Ve İslam'a giriyorlar. Ama bazıları Kur'an-ı Kerim'den uzak elini almak istemiyor. Okumak istemiyor. Görmek istemiyor. Duymak istemiyor. Bırakın yani ülkemizin dışındaki bu insanları ülkemizin içerisinde bile bu Adı Müslüman olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i duymak istemeyen insanlar görüyoruz. Bunun ne? bu ne? Nasıl bu kanıya varıyoruz? Mesela tefsir yapıyoruz, vaaz ediyoruz. Adam diyor ki mesela camiye gelmiş. Ben diyor buraya gürültü dinlemeye gelmedim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim onun için gürültü. E sen nasıl Müslümansın kardeşim ya? Sen Kur'an-ı Kerim'e gürültü diyorsan ben bunu bizzat kulaklarıma duydum. Yani bu camimize değil başka bir yerde gürültü dinlemeye gelmedim diyor. Haşa. Bu vaiz ne anlatıyor kardeşim ya? Ayet anlatıyor, hadis anlatıyor. Sen buna gürültü diyorsan sen başka yere gelmesin şey Yani nereye gidecektin de camiye geldin? Nasıl oldu camiye geldin sen? Bu cami bir kulüp değildir. İhtiyarlar kulübü değil. Ya bu cami Allah'ın evi. Allah'ın ayetleri burada okunur. Kur'an okunur burada. Allah zikredilir burada. Peygamberimizin sünneti anlatılır. Hadisler anlatılır burada. Öyle hadis okunduğu zaman burun bükmek, ayet okunduğu zaman burun bükmek Müslümana yakışmaz. O innel mesacidu lillah fe la ted'u ma'allahi ahada. Bilin ki mescitler Allah'ındır. Orada Allah ile birlikte başkalarına tabi olmayın. Allah'ın yanında başkalarına tabi olmayın. Allah'a inandık dedi, demeniz, demenize rağmen, Onun ayetlerine burun bükmeyin. Peygamberinin, Onun elçisinin getirmiş olduğu haberlere burun bükmeyin. Evet, Müslümanlık bunu gerektirir. Dalikel Kitabu La Raybe Fi. Bu kitap ki onda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla şüphe duymadan inanmak lazım. Hoca, sen bu ayeti Kur'an'dan mı okudun? Evet. Amenna ve sadakna. İman ettik, tasdik ettik. Demen lazım. Ne diyor Allahu Teala? Mescit Allah'ın mescitlerini engelleyenlerden Orada Allah'ın zikrini engelleyenlerden daha zalim kim vardır? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ عَمَسَاجِدَ Allah, Allah'ın evlerinin, yani camilerin, mescitlerin yapımını, inşasını, içerisinde boğaz yapılmasını, Kur'an'ın anlatılmasını, namaz kıldırılmasını, dua edilmesini, Allah'ın zikredilmesini engelleyenden, bunu hor görenden, bunu gürültü olarak telakki edenlerden daha zalim kim vardır? Selam. allah Teala işte bu şekilde buyuruyor. Ne diyor devamında ayet-i kerimenin? Onların yapması gereken kalpleri Allah korkusuyla titremiş bir halde camiye girmeleri değil miydi? Camide okunan Kur'an'ı dinlemeleri değil miydi onlara düşen okunan ayetlere teslim olduk inandık tasdik ettik ya Rabbi demeleri beklenmiyor muydu onlardan? Müslümanlık iddiasında bulunan bu insanlardan elbette beklenen budur öyle gürültü hocanın okuduğu ayete gürültü demek Müslümana yakışmaz hoca bir dakika ayetin yarısında mal veriyor Ezan okundu bitti. O diyor müsaade ederseniz ayetin sonunu getireceğim. Bir dakika müsaade. Ona müsaade etmek istemeyen ben diyor namaz kılmaya geldim buraya. Derhal namazı kılacaksın diyor. Emir, emir vaki. Ya bu da çok yani. Bu da olmaz ya. Allah'ın ayetini okuyorsun ben yarısı kaldı da bunu bitireceğim daha. Bir dakika ne olacak canım çıkıyor ya. Yani böyle inanın bu vaziyetlerle karşı karşıya geldiğimiz zaman diyoruz ki ya biz millet için uğraşıyoruz ama milletin içerisinde bazı insanlar var ki illet oluyorsun yani. Dolayısıyla bütün konsantrasyonun bozuluyor, bütün moralin bozuluyor. Yani can hırs bir şekilde ey mümin kardeşlerim, Allah'ın yolu budur. Cennetin yolu budur. Kurtuluşun yolu budur. Gelin, gelin yanlıştan kurtulalım hep beraber. Gelin Allah'a yalvaralım. Gelin Allah'a sunalım. Dediğimiz bir anda Böyle biri böyle bir ok gibi lafı soktuğu zaman insanın bütün morali bozuluyor. Yani olmuyor ama olsun ne yapalım yani. O tür şeylerde sabırlı olmak lazım değerli kardeşlerim. Bunlar hepimiz hazırlıklı inşallah sabırlı olacağız. Muttaqin bu kitap ki muttakilere hidayet rehberidir. Muttakiler kimler? Sakınmak isteyenler. Neden sakınmak isteyenler? Yanlıştan sakınmak isteyenler. Şeytanın hilelerinden, yollarından, desiselerinden, cehennemin yolundan sakınmak isteyenler, ahlaksızlıktan sakınmak isteyen isteyenler, iffetsizlikten, namussuzluktan yani bu tür şeylerden, kötü şeylerden sakınmak isteyenler, doğruyu bulmak isteyenler, doğruyu anlayıp yaşamak isteyenler, cennetin yolunu tutmak isteyenler, Allah'ın razı olacağı yolu bulup o yolda yürümek isteyenler için bir rehberdir, yol göstericidir Kur'an. Bir yol gösterici. Ha Sen istiyor musun ki Allah'ın rızasına uygun bir yaşam içerisinde olmak, cenneti arzulamak, cehennemden uzaklaşmak, Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullardan olmak istiyor musun? İşte rehberin budur. İşte senin yapacak olduğun iş burada kayıtlıdır, yazılıdır. Al bakalım. Oku ve tatbik et. Hudellilmuttaqin manası budur muttaki haram yanlış yasak kötü fiillerden davranışlardan yollardan uzak kalmak isteyenlere bir kurtuluş rehberi bir doğruluk rehberidir Kur'an böyle alıp böyle anla böyle oku bu şekilde kabul et bu şekilde Kur'an'a iman et allah Teala bunu istiyor bizden اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İşte o muttakiler kim biliyor musunuz? allah Teala o muttakilerin yani haramdan, yanlıştan, sakınan, Allah'ın gazap edeceği fiiliyattan, sözlerden sakınan, sakınmak isteyen, kalbi, özü, sözü doğru, insanların özellikleri nedir? Nasıl anlayacağız böyle insanları biz? o insanlar ki öncelikle Allah'a iman ederler i̇lk. sakınmanın ilk belirtisi sakınan insanın ilk belirtisi Allah'a iman etmek demek ki bir insan Allah'a iman etmediği halde sakınmayı kalbinde taşıyabilir ama ne zaman ki ilahi gerçeklerle buluştuğu zaman hemen iman eder Kur'an'ı gördü hemen alır kabul eder Niye içinde sakınma duygusu zaten var idi? Ve bir, biri geldi dedi ki ona bak sen yolunu kaybetmiş bir insansın ama özünde güzel bir insansın, ahlaklı bir insansın, iyiliği güzelliği istiyorsun. Var ya sen doğru bir insansın. Ancak sen iman etmiyorsun çünkü Allah'ı bilmemişsin, peygamberi bilmemişsin, duymamışsın, Kur'an duymamışsın. Bak sen doğru bir insansın, senin aradığın bütün güzellikler Kur'an'da. Senin aradığın bütün güzellikler imanda, senin aradığın bütün güzel hasletler Peygamberimizin şahsiyetinde, fiiliyatında, sözünde gel işte senin aradığın cevher burada dendiği zaman o sakınan insan kafirde olsa hemen bunu kabul eder. Niye? Kalbinde bir doğruluk var. Özünde bir doğruluk var. Doğruyu arayan bir insan. Öyleyse bakınız elle değil, sakınan insanların ee, ilk belirtisi doğruyu ara, ara, arama gayretlerinin olmasıdır. Doğruyu arama gayretinde olan insan Allah'ı bulduğu zaman iman eder. يُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ bil gayb. Onlar kayba iman edenler. Kayba iman etmek ne demek değerli kardeşlerim? Kayıp. Allah bizim için kayıp. Yani gözümüz görmüyor. Akıl gözümüz görüyor. Akıl, mantık gözü Allah'ın kevni ayetlerinden onun varlığını biliyoruz, inanıyoruz. Ancak dünya gözüyle görebiliyor muyuz? Alametlerini görüyoruz, ayetlerini görüyoruz, kendisini göremiyoruz. İşte burada ne oluyor? Kayba iman oluyor işte bu. Yani gözüyle görmediğine iman eder. Kim? Mümin. İyi kişi. Bizzat şahsını şahsına takılmaz. O şahsın alametlerinden yola çıkarak şahsa iman eder. Yani bu tabii benzetme yaptım. Allahı kastediyor. Elle dine yüminun bil gıyb. gayba iman eder o insanlar. Vayuqimu nas Onlar namazı ikame ederler kılarlar. Vemma razqına hım Onlar da Kendine vermiş olduğumuz rız rızıklardan Allah yolunda infak ederler. Allah yolunda infak etmek ne demek? Sadece cihatta şurada burada değil. Allah yolunda infak değerli kardeşlerim Allah'ın razı olacağı olduğu her fiilde, her işte bir infak varsa Allah yolundadır. Mesela şimdi burada Suriyeli kardeşlerim infak onlara para ver. Bu da Allah yolundadır. Niye? Allah emrediyor çünkü fakirin doyurulmasını. Fakir, bakınız, fakir, aç insan, kafir dahi olsa, bakınız, aç insan, kafir dahi olsa, onu öyle bırakamazsın ya, yedireceksin. Kafiren mi olsun? Aç, aç, yedireceksin. O yüzden, bu Suriyeli kardeşlerimiz veya Irak'tan gelen kardeşlerimiz veya ileride başka ülkeler Allah göstermesin gelecek kardeşlerimiz bizim din kardeşimiz, insanlık kardeşimiz yani bunlara yardım etmek elbette bizim görevimizdir. Bunları böyle bilmek lazım. Durmuyorlar hocam. Bu ne oluyor? efendim Geldikleri yerde durmuyorlar. Devamlı şey çıkarıyorlar Olay çıkarıyorlar Bu ne olacak şimdi? Olay çıkartanların cezası verilir. Ama geneline şey verilmez. Yani şu cemaat içerisinde bir kişi bir hata yapsa bütün cemaati Suçlayamayız değil mi? Aynı o şekilde. Olay çıkartan neyse o, ki onun cezası hususen ayrı olarak verilir. Tespit edilir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ Dedik وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Ey Resulüm sana indirilen ayetlere onlar iman ederler. Evet. <gülüyor> وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Senden ön önce peygamberlere indirilen ayetlere de iman ederler. Bu ne demek? Kur'an'dan önce hangi kitaplar vardı? İnci, Tevrat, İnci, Zebur. Zebur, İnci veya işte Zebur, Tevrat, İnci sıralaması. Bu, peki bunlar Kur'an-ı Kerim gibi korunmuş kitaplar mı? Hayır değil. Bunları sahipleri tahrif etmişler. Ortalıkta ne gerçek Zebul kalmış, ne gerçek Tevrat kalmış, ne gerçek İncil kalmış. O yüzden çok değişik nüshalar var. Mesela derler ki 4000 tane İncil, hani İznik Konsülü vardır orada, e, miladi 375 o yıllarda o papazlar işte toplanıyorlar, 4000 tane İncilin arasından 4 tanesini seçiyorlar. Yani çok İncil. Herkes kafasına göre yazmış. Bugünkü İncil gerçek İncil değil. Bugünkü Tevrat gerçek Tevrat değil. O yüzden onların içerisindeki yazılı ayetlere de iman etmek bizim görevimiz değil. Ama Kur'an-ı Kerim'e uyan varsa ona iman ederiz. Kur'an-ı Kerim' e aynı uyuyor. Oradaki ayet. Ha ona iman edeceğiz. Ama diyelim ki diyor ki Mesih yani İsa Allah'ın oğludur diyor mesela. Haşa. Ona iman edemezsin yani. Bizi İncil'de yazıyor. İncil'in böyle bir tarafında bu yazıyor, bir tarafında İsa Allah'ın kuludur diyor. Tezat var yani. Bakınız Kur'an'ın kendinde tezat yok. O beşer yapısı olduğu için orada bir yerde inci Mesih Allah'ın oğludur diyor. Bir yerde de Allah'ın kuludur diyor. Tezat var. Beşer yapısı olduğu için. O yüzden bunlarda birçok yönleri, ayetleri tahrif edildi, bozuldu. Onlara biz iman etmeyiz. İman ettiğimiz noktaları Kur'an'ı Kerim'imize muafık olan noktalarıdır. Evet. Demek ki peygamberden istenen ne? Kendisinden önce indirilen ayetlere iman etmesi. Yani Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. İbrahim ve daha birçok peygamber bunlara iman ediyoruz. Etmemiz lazım. Bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Efendim bazı der ki İsa Hristiyan Hristiyanların peygamberidir. Bizim iman etmemize gerek yok. Haşa. İman ederiz. Haşa. Musa Yahudilerin peygamberidir. Biz iman etmemize gerek yok. Haşa. İman ederiz. Çünkü hepsi Allah'ın görevlendirmiş olduğu peygamberlerdir. Hepsinin getirmiş olduğu içerik Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle aynıdır. Eğer bugün İncil bozulmamış olsaydı şu Kur'an'la aynı olacaktı. Tevrat bozulmamış olsaydı şu Kur'an-ı Kerim'le aynı olacaktı. Bozdular. Ha, biz gerçek İncil'i okumak istiyorsak aha! Gerçek İncil, Kur'an-ı Kerim. Okursun dersin ya Allah'tan indiğine göre Kur'an-ı Kerim'in içeriği Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in içeriğine ters bir içerikte değildir. O yüzden tahrif olunmuş kitaplar diyoruz. Tahrip olunmamış şekli nedir bu kitapların? Kur'an-ı Kerim'dir. Ey Yahudiler gerçek Tevrat'ı okumak istiyorsanız Kur'an'ı okuyun. Ey Hristiyanlar gerçek İncil'i okumak istiyorsanız Kur'an'ı okuyun. Ey Yahudiler gerçek Zebur'u okumak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Gerçeği orada. Çünkü siz tahrif ettiniz Allah yeniden peygamber gö göndererek yeniledi ayetlerini. Onlar tahrif ettiler. Bugün de bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin içini boşaltarak, manasını değiştirerek tahrif etme yoluna gidiyorlar. Çok yanlış. Onlara karşı da ümmet uyanık olmak zorunda. O tür niyetli insanlara da efendim izin verilmez. Bazı insanlar da duyuyorsun. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Örtü ayeti yoktur diyen insanlar çıkıyor bazen. Daha olur mu şey ya? Nur suresi 31. Ahzap 59. Daha var yani bu örtü ayetleri. Nereden çıkartıyorsun olmadığını ya? Efendim bazıları da şey diyor. allah Teala evet. Mümin kadınlara söyle. Örtülerini başlarından aşağı. Göğüslerine, omuzlarına doğru sarkıçsınlar diyor. O da diyor tutuyor ki o diyor şal kast ediyor çünkü boğazına bağlanan o flör var ya o diyor onu bağlayacağım diyor sal, sal, sal, kuyruğunu aşağı doğru sark. Ha olmadı bu şimdi. Tahrif yapıyor tahrif. Ha bu tür insanlar maalesef var ama bunlara dik bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ahirete gelince işte o müminler yakinen iman ederler. Şüphe duymazlar. Ahiretin varlığından hiç şüphe duymazlar. Yakinen ona iman ederler. Bu müminlerin sıfatları. Baştan söylemiştik. Ulaike alâ hudem min Rabbim. İşte bu sıfatları üzerinde barındıran insanlar müminler Rablerinden kendilerine gönderilen bir hidayet yolu üzerinedirler. <gülüyor> Özellikler tabi neydi? Kayba iman, namazı ikame etme. Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan infak etme. Kendisine yani peygamberimize indirilene ve ondan önce peygamberlere indirilenlere iman etme. Yani gerçeği varsa. Yani dedim ya biraz önce Kur'an-ı Kerim'e muvafık olanlara iman ederiz. Ondan sonra ahirete de yakinen iman etme. Yüqinun ve bil ahireti hum yuqinun ahirete gelince onlar o konuda yakini bir imana sahiptirler Allah'ın bu mümin diye sıfatlandırdığı insanların özellikleri bunlar ulaike ala huden rabbihim ve ulaike humul müflihun işte onlar Rablerinden gönderilen bir hidayet yolu üzerinedirler onlar hidayet yolunda giden insanlardır hidayete ermiş olan insanlardır Doğru yol üzerinde olan insanlardır. Va ulla ikihumun muflihun, kurtulacak bir kesin varsa işte onlardır kurtulacak olanlar. Cehennemin nağrından kurtulacak olanlar, cennetin nainiyle nimetlenecek olanlar işte onlardır. Evet, bu Bakara suresinin ilk beş ayetinde işte yüce Rabbimiz bu konulara temas ediyor. Biz dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Tabi baştan gelen kardeşlerimiz belki bütününü dinledir ama sonradan gelen kardeşlerimiz yarısına veya daha azına efendim, rastlamış oldular. Allah cümlemizi iman, kayba iman eden, namazı ikame eden, Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan, infak eden müminlerden eylesin, felaha kurtuluşa erenlerden eylesin. Haramlardan, yasaklardan, sakınanlardan eylesin. Hidayete tabi olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.